Talak Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Adını surenin ilk bölümüne konu teşkil eden Talak Boşama hükmünden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyühen nebiyü İza tallaqtum فساتطلقون لعدتهن وأحص العد واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَنَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أي peygamber Eşlerinizi boşuyacağınız vakit onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten özellikle Eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın Allah... Bundan sonra yeni bir durum meydana getirir. Fe iza balagna ajalahum fa amsikuhum bima'ruf aw fariquhun minkum wa aqimü'ş-şahadate lillah. kana yu'minu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 Üç adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman onları ya güzelce evinizde alıkoyun evliliği devam ettirin yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden iki adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene, Allah kâfidir. Allah, buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah, her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن احتبتن إن يئتن تعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وولات الأحمال اجللن أن يضعن حملهن Kadınlarınızdan adetten kesinenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah, onun içinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'ı sayıp, O'na karşı gelmekten korunursa, Allah O'nun günahlarını örter onun mükafatını arttırır ecrini bol bol verir eskenuhunne min haythu sakantum min wijdikum ve la tudzuhunne li tudayiku alayhim ve in kunn ulati hamlin fa afiqu alayhim hatta yud'anu hamlahum Lakum, asertum, <gülüyor> Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturdun. Onlar üzerinde, Çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince, sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak. Güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba, ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır. لِيُنْفِقَدُوا <gülüyor> <gülüyor> İmkanı geniş olan, imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise, Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah, herkesi sadece O'na verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Ve emrinden ve onun resullerinin talimatlarından taşkınlık ederek azan nice ülkelerin halkları var ki, biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve eşi benzeri görülmemiş şekilde cezalandırdık. <gülüyor> Böylece kötü işlerinin sorumluluğunu tattılar, işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا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 Allah, onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. İleride de hep sakının ki, böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah, size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir elçi gönderdi. Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları hem de devamlı kalmak üzere, İçinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder. Allahu aladhi halak sabah sana watin w min al-ardi mithla hun yatenzen alamu bihine li ta'lamu anna allah kulli shayhi qadiib li ta'lamu Allah, o yüce yaratıcıdır ki, yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz.